94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Eren Çeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün Açık Yeşil'de bir konuğumuz var. Telefon bağlantımızla Açık Radyo programcılarından, Yeşil Gazete yazarlarından. Ve ama bugünkü programdaki konuk etmemizin nedeni Anadolu Meraları'nın kurucusu, kurucularından biri olması Durukan Dudu. Günaydın Durukan. Günaydın Ümit, günaydın var abi. Günaydın. Nasılsın? İyidir valla günaydın. Ee, Durkan sen Çanakkale'desin şu anda değil mi? Evet, şu an Çanakkale'yim, köydeyim. Ee, Orman Evi kolektifinde oturuyorum. Arkadaşlar Mera'ya çıktılar e, çalışmaya. Ben e, evde kaldım size sohbet için. Tamam. Ee, o zaman hemen başlayalım. Önce bu Anadolu Meraları e, sizin Orman Evi kolektifi içinde herhalde kurduğunuz bir şey. Ee, belki çok kısa ondan bahsedersin ama direkt bu Bütüncül Mera Yönetimi eğitiminiz var gelecek hafta bildiğim kadarıyla ee, Biraz ne olduğunu, bunun iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak nasıl tanımladığınızı falan Biraz e, giriş yaparsan sonra konuşmaya başlayalım Tabi, Orman Evi Kolektifi e, bizlerin bundan 2 sene önce kırsala geçerek somutlaştırdığı ama fikren 8 yıllık bir aslında oluşum e, i̇ki sene önce kırsal yerleşerek bir genç e, grup olarak diyeyim. E, bunu aslında somuta e, uyguladık, somuta geçirdik. E, Anadolu Meraları da e, Alan Sabri'nin kurucusu olduğu e, Sabri Enstitüsü'nün e, Bütüncül yönetim bugünkü radyo programındaki konumuzda olan Bütüncül yönetim Türkiye e, gözesi. Biz göze diyoruz temsilci veya merkez gibi kelimeler sevmediğimiz için Anadolu mercaları ormana bir kolektifinden e, benim ve Volkan'ın e, bir özel özel girişim, bağımsız girişim ama tabii ki kolektifle de oradan bağlantılı e, ve senin de dediğin gibi aslında e, iklim değişikliğiyle toprak yaratımı yani sadece toprak koruma değil toprak yaratımı. E, ...su havzalarının güçlendirilmesi ve aynı zamanda sağlıklı e, ve güvenlik güda üretimi gibi... ...ve aynı anda söyleyince arka arkaya olanaksız gibi gelen... E, ...bir e, seri çıkması olan bir yaklaşım biçimi, olan bütüncül yönetim yapıyoruz. Uzun biçimde oldu galiba. Ama. Yok yani bütüncül e, yönetim işte, ama büt, bütüncül mera yönetimi değil mi bu? E, biz bütüncül mera yönetimi şeklinde çeviriyoruz. Aslında kelimenin orijinali Holistic Management... Bütüncül mer yönetiminde daha doğrusu bütüncül planlanmış otlatma da tam olarak çevirirse holistically planned grazing ise bu aslında bütüncül yönetim denen yaklaşımın çok önemli ve başat modüllerinden bir tanesi. Bunun içerisinde aynı zamanda işin ekonomik sürdürülebilirliği ve toplumsal sürdürülebilirliği ve karar alma mekanizmaları da var. Bütün bunlar zaten bir bütün içerisinde birbirine girmiş durumda ee, ama biz Türkiye'de bu işin özellikle toprak yaratımı, meralar, tarla var, tarım arazileri üzerindeki etkilerini konuşmak istediğimiz için bütün bir merametimi e, kavramını kullanıyoruz. Şimdi biraz daha anlaşılır olması açısından yani bütüncül yönetim deyince çünkü her şeyin bütüncül yönetimi olabilir yani bir fabrikayı da evet. bütüncül yönetebilirsin falan teorik olarak yani burada özellikle Mera'yı benim de vurgulamamın nedeni sizin yaptığınız şey aslında. Ee, hayvancılıkla bağlantılı bir şey her şeyden önce değil mi? Hayvan yetiştiriciliği ile ilgili ve bunun meralarda nasıl ekolojik bir şekilde yapılması gerektiğini ve bunun nasıl iklim değişikliğine zarar vermeyecek hatta e, iddia edildiğine göre çözüm olacak şekilde yapılacağına dair bir şey, bir yaklaşım. Bütün düzenetimin gerçekten de hayvancılıkla hatta ziraat ve tarımla alakası olmayan yerlerde de kullanılabileceği konusunda haklısın. Ee, ama tabii ki biz de dünyada da genel olarak bu e, arazi yönetimi meselesi üzerinden konuşuluyor. Hı. Ve hayvan yani otçul hayvanlar bu mesele içerisinde son derece geniş olanaklar, son derece geniş e, fırsatlar diyelim e, ekosistem restorasyonu için son derece geniş fırsatlar sunan bir e, bileşen sadece. Yani burada ikinci yönetim meselesini anlatırken insanların ilk başta doğrudan e, ne derler, e, çok hızlı bir şekilde meseleye vakıf olamamaları ve hatta... E, Geçen günü okudum George Monbiot'un yazısında olduğu gibi meseleyi parçalarına da parçalarına ayırarak ele almaya çalışmaları aslında bütüncü yönetim getirdiği yeni bir paradigma değişikliğini hani toplum pek hazır değil e, noktasına getireceğim neredeyse biraz e, karikatürize edersem. Hı -hı. Evet holistik management veya bütüncül medya yönetim dediğimizde burada otçul hayvanlar son derece büyük bir öneme sahip ama bu yöntem Afrika'da örneğin e, ziraat amacıyla da kullanılıyor. Yani hayvanlar yine kullanılıyor ama bildiğin mısır yetiştiriciliğinde kullanılıyor mesela ve o sentitik gübrelerin boca edildiği, hibrit tohumların kullanıldığı tarlalara göre çok daha yüksek verim alınıyor. Gübre kullanılmadan yani sentetik gübre, suni gübre kullanılmadan veya e, yerel tohum kullanılarak. Peki ya işin kavramsal kısmına e, çok e, girmemek açısından e, soruyu şöyle e, değiştireyim ya da şunu sorayım. Şimdi siz bildiğim kadarıyla Çanakkale'de bulunduğunuz yerde, köyde bunun bir uygulamasını yapıyorsunuz değil mi? Evet. E, ne yapıyorsunuz? Tamam onu anlatalım. E, biz dört önce e, hani senin sorduğun şekliyle... Hayvanlarımızı alarak koyun, e, ufak bir koyun sürüsü alarak e, 18 koyun ve bir koçtan teşekkil e, yaklaşık 20 dönümü bizim e, bize değil ama dostlarımıza ailemize ait olan 20 dönümde yaklaşık müstelekler e, içinde olan yani Mera olarak tanımlayabileceğimiz bir alanda bunu uygulamaya başladık. E, şimdi ne yapıyorsunuz sorusunun cevabını şöyle vereyim. E, i̇lk önce amacınızı belirliyorsunuz. Bizim amacımız ne? Ve bu amacı belirlerken gerçekten nasıl bir arazi, nasıl bir ekosistem istediğinizi orada kağıda da dökerek ortaya koyuyorsunuz ve ardından çeşitli araçları kullanarak ekosistem süreçlerini ki bunlar işte mineral döngüsü, su döngüsü ve enerji döngüsü özellikle ve bir büyük çeşitlilik bunları maksimize etmeyi ee, hedefleyen bir oklata planı çıkartıyorsunuz. Burada önemli olan şey şu, her yere uygun. Her yere reçet olarak yazılabilecek bir otlatma planı yok. O yüzden zaten genelde e, yani yurt dışındaki makalelerde de e, bu bütüncül yönetim işe yaramıyor dedikleri zaman örnek aldıkları, referans aldıkları, kontrol grubu olarak aldıkları e, kısa süreli otlatma denen şey oluyor. Ne yaptığımız sorusuna ben geri döneyim bu ufak teknik açıklamadan sonra. Bizim yaptığımız şey otçul hayvanların... İnsanlar tarafından evcilleştirilmeden önceki, yani bundan yaklaşık e, şu duruma göre e, 4000 6000 sene önceki e, hareket paternlerini, yani davranışsal örüntülerini taklit etmek. Neden? Çünkü o davranışsal örüntüler ee, şu anda işte yemeğimizi yediğimiz, gıdamızı ettiğimiz, toprak dediğimiz, üst toprak yani humuslu, organik maddeli e, bir şey ektiğinizde ürün veren o toprağı yaratan e, e, döngünün en önemli parçası bu hayvanlar. Ee, buzul çağını düşünün, buzul çağı bittiğinde Orta Amerika'dan o buzullar çekilip biraz daha kuzeylere doğru kaymaya başladığında çekildikleri yerler çöldü. Tamamen çöldü. Yani altında yıllarca, yüzlerce, binlerce yıl boyunca çöl e, haline gelmişti. O çöllerin sadece e, yaklaşık 5 bin yıl sonra dünyanın en verimli toprakları olmasını sağlayan, bu işte Great Plains yerin olmasını sağlayan, bu çöllerin üzerinde sayıları milyona varan büyüklükteki, milyon başbüyüklükteki sürüler halinde hareket eden biz onlardı. E, doğada iki tane çok önemli döngü var. Bir tanesi büyüme. Ki bu fotosentez dediğimiz şey gıda döngüsünün, bereket döngüsünün başlangıç noktası, e, tabanı diyelim. Bir tanesi de çürüme. Bu da gıda döngüsünün e, diğer ucu. Yani çürüme olmasa mesela yaşam devam edemezdi. Aynı fotosentez olması yaşam devam edemeyeceği gibi. Otçul hayvanların hem büyümeyi optimize etme, fotosentez miktarını e, en yukarı çıkarma hem de çürümeyi e, sağlamak. Gibi iki tane çok önemli işlevi var. Ama bu hayvanları siz gerçekte olduğundan farklı bir şekilde saldın bir 20 dönüm merayı 10 tane hayvan yıl boyunca burada otlasınlar derseniz doğaya çok aykırı bir şey yapıyorsunuz. Doğada böyle bir şey yok çünkü. Geziyor Doğada olması gerekiyor yoktur. hayvanın değil mi? Yani hayvanın Biz geziyor, yani... oradan oraya gidiyor olması lazım. Sürekli yer değiştiriyor olması lazım herhalde. Kesinlikle öyle mi? Şey. Çünkü e, otçul bir hayvanın e, yani dikkatinizi çekmiştir. Hiçbir savun mekanizması yoktur. E, yırtıcı hayvanlara karşı bir kurda mesela veya bir çakala karşı tek savunma mekanizması mümkün olduğu kadar büyük sürüler haline hareket etmektir ki e, çakallar veya kurtlar veya aslanlar neyse yani yırtıcı hayvanlar tarafından saldırılabilir birey sayısı sürünün toplam sayısına e, düşük olsun oranı. Yani sürü büyüdükçe e, sürün içerisindeki hayvanların e, güvenliği artar o yüzden derler ki sürüden ayrılan koyunu kurt kapar sanırım yani evet. var. Ee, siz bu yani bu yüzden e, hayvanlar büyük e, sürüler halinde bir e, havzaya giriyorlardı mevsimsel döngülere göre. O havzayı baştan sona otluyorlardı, dışkılarını bırakıyorlardı ve yağmurlarla birlikte otların yeniden çıkması için bir zemin hazırlamış oluyorlardı ve arkasından e, kendilerini kovalayan arkalarından gelen yüce hayvanlara uzaklaşmak için bir sonraki meraya geçiyorlardı. Bütüncül ciliyetin bu doğal e, örüntüyü, e, bugün tabii ki o yırtıcı hayvanlar yok, mülkiyet var, tarla var, mera var, bir sürü sosyal dinamik var, bir sürü ekonomik dinamik var. E, bütün bu kompleksite içerisinde, karmaşıklık içerisinde taklit etmeye çalışan ve bunun içine gerçekten güzel bir yöntemsellik geçirmiş bir yaklaşım ve planlama e, bütünü diyelim. Peki nasıl oluyor da iklim değişikliği açısından bir faydası oluyor bu yöntemin? Şimdi burada aslında iki şekilde cevap verebiliriz bu soruya. Bir tanesi e, şimdi biliyorsunuz e, dünyanın hani hem iklim değişikliği anlamında hem de toprak bozulma anlamında toprak bozulumu da hem ormansızlaşma hem de çölleşme olarak alıyorum. E, hani en önemli faktör, en zarar verici faktör genel olarak tarım. Özel olarak da e, konvansiyonel e, hayvancılık. E, şimdi Genelde biz e, konvansiyonel hayvancılığın ne kadar kötü bir şey olduğunu biliriz. E, ziraatin yani ekim işinin e, ne kadar yıkıcı olduğunu ise pek e, bilmeyiz. Pek bilinmez gözden kaçar. E, halbuki ziraat de e, en iyi şartlarda sürdürülebilir yapılabilen bir şey. E, yani ekmek bir tarlayı ekmek ve toplamak. ...en iyi şartlarda, en güzel şekillerde bile... Yani, bir yapmış olursunuz ama onları hiç yapamazsınız. Şimdi iklim değişikliği nasıl bir etkisi var? Siz konvansiyonel hayvancılık e, gibi son derece yüksek e, gazı salımlarına sebep olan bir endüstriyi... E, ...meracılığa yani en kötü ihtimalle karbon nötr olan bir sisteme çevirdiğinizde... ...oradaki karbon salımlarınız azalıyor. Evet. Bunun hayvan refahından tut, gıda güvenliğine kadar olan etkilerine girmiyorum bile. Çünkü dünyanın şu anda sulanabilir e, arazilerinin, tarım arazilerinden çıkan ürünün %60'ı hayvan yemi olarak gidiyor. Yani diyorlar ya insanlık işte, açlık nasıl doğuracağız falan filan. Yani dünyanın yaklaşık 5 milyar hektar büyüklüğündeki meraları boş ve sulanabilir. ...insan yemi olarak doğrudan kullanılabilir... ...tarlaları ise hayvanları yediriliyor. Çok saçma sapan bir durumla karşı karşıyayız. Diğer açıdan ise... ...az önce dediğim gibi bu... E, ...fotosentez ve... E, ...çürüme doğanın iki önemli döngüsü... ...ve toprak yaratımı bu şekilde... sağlanıyor. İlk okullarda bize anlatırlar... ...toprak, bir saatin toprak... ...işte kimisi 200 yıllar... ...kimisi bin yıllar... ...genelde değişir kitabına göre. 200 yüz yıla bin yıl arasında oluşur derler biliyorsunuz bunu duymuşsunuz evet. veya bahsedilmiştir bunlar. Evet. Bütüncül yönetimde senede 4 santim toprak üreten yerler var ve dökümanlaştırılmış yer bunlar. Senede 4 santim üst toprak üretimi. Yani 2-3 senede bir santim değil de senede 4 santim. Bu da bu da aslında. Bu da aslında karbon tutma anlamına geliyor. Bu açıdan iklim değişikliği açısından bir. E, faydası olduğu söylenebilir değil mi? Birincisi karbon salımını kesinlikle. yani topraktan karbonun serbestleşip atmosfere karışmasını engellemiş oluyor. İkincisi işte fotosentez yoluyla karbon tutmuş oluyor ve toprak oluşumunda karbonu kullanmış oluyor. Herhalde böyle kesin... özetlenebilir. Kesin... Evet. evet kesinlikle öyle bir tane daha orada faktör var. E, genelde biz fotosentezin e, sonucunda e, bitkinin bünyesine aldığı karbonu e, sadece kendi bünyesinde tuttuğunu en azından ben öyle biliyordum. Yani bundan 4 sene öncesine kadar. Ee, ama özellikle bugün Avustralya'da ve Kuzey Amerika'da çok e, gerçekten sağlam toprak bilimcileri peydalandı Yani kendini bu işe adamış ve mevcut bilimsel yöntemlerin e, ölçüm tekniklerinin yetersiz olduğunun son derece farkında olan insanlar. Bu insanlar toprak e, mikrobiyotasını inceliyorlar ve gördükleri şey e, kar, e, köklerin, e, bitki köklerinin Yapraklarıyla aldığı karbonu aynı zamanda kökleri tutunmuş ee, kök mantarları aracılığıyla toprağın yaklaşık buçuk metre ile 3 metre arasında kadar derinliğine gömebildiğini gömdüğünü artık biliyoruz. Bunu da neden gömüyorlar? Müthiş bir simbiyotik ilişki var orada. Bitki karbon alıyor, köküne gönderiyor. Kök onu o kök mantarları aracılığıyla ip gibi mantarlar bunlar böyle ağa şeklinde yayılmış. Toprağın derinliklerini gömüyor. Oradaki karbon miktarı artınca oradaki bakteriyel faaliyet artıyor. O bakteriler oradaki mineralleri çözüyor. Ve o çözülen mineraller yine o e, kök mantarları aracılığıyla köklere geri dönüp bitkinin besini haline geliyor. Çok ciddi bir simbiyotik ilişki var. Ve bu şekilde toprağa gömülen karbon e, yaklaşık bin yıla kadar topraktan çıkmadan kalabiliyor. Çünkü üç metre derine gömülmüş oluyor. Burada bir ufak sayı da vereyim. Çok farklı ortamlarda çok farklı şartlarda tabii ki çok farklı sonuçlar alınacaktır. Ama ortalama iyi bir bütüncül yönetim yani ortalama bir bütüncül yönetim uygulan arazide senede dönüm başına yaklaşık bir ton karbon gömüldüğü hesaplanıyor. Ne kadar bir arazide? Bir dönüm arazide, yani bin metrekarede bir ton karbon senede gömüldüğü. Türkiye'nin tarımsal arazilerinin veya merao arazileri işte yaklaşık 15 milyon hektarla 30 milyon hektar arasında değişiyor sayılara göre. ki bu da işte ortalamasını alalım 20 milyon hektar diyelim. Ne yapar apart 200 milyon dönüm yapar. Burada bu uygulansa Türkiye'nin mevcut karbon salımının bütün bacalarından, termik santrallerden çıkan karbonun yaklaşık 3'te ikisini her sene toprağa bereket olarak, organik madde olarak, humus olarak e, gömmek mümkün. Bunun tabii biraz susma üzerinde, özelliği. Özelliği, özelliği şeyi Hı, bir susma üzerinde şey var. Bir Yok, 3'te 2'si de yarısı oluyor gibi hesapladım da neyse çok önemli değil o kısmı. Ah, Ben milyon, milyon e, ton diye... Ha, 400, hani, yarısı, akşam. 200. Neyse, çok önemli değil. Ha. Ömer abinin de soruları var. ben de birkaç şey sormak istiyorum. Şimdi bir dinleyicimiz ya. bana birkaç Birkaç ay önce hatta belki bir seneye yakın bir süre önce ya da altı ay e, bu şeyden Alan Sabre'nin e, TED konuşmalarındaki şeyini vermişti ki muazzam popüler olmuş. 2 milyon 600 bin kişiden fazla insan izlemiş bunu. Ben de izledim ve kafama bazı sorular takılmıştı. ama Senin e, demin değindiğin e, George Monbiot'un Guardian'da çıkan yazısını görünce o şüphelerimden bir kısmının da e, doğrulandığını yani daha doğrusu onun da mombyonun da aynı kanaatte olduğunu gördüm onlarla ilgili birkaç şey sormak istiyorum yani bu bütüncül mera yönetimi dediği holistic management dediği şeyin hem işte topraktaki bu çölleşme kanserini kendi terimiyle ortadan kaldırması o hayvanların toynaklarıyla kırması ve alg, alg kabuğunu ve ondan sonra da işte otun ve diğer bitkilerin büyümesini sağladığı üstelik de onu gübreyle kendisi gübrelediği pisliğiyle yani şey yapmasıyla dışkılarıyla bir malç oluşturduğu şeyi bir de ikinci olarak da işte atmosferdeki karbonu çıkarıp bu meralara depoladığı ve küresel ısınmaya karşı iklim değişikliğine karşı tek çare hatta kendisinin söylediği gibi yani ge gerek gezegen gerek çocuklar ve torunlar ve torunların bütün insanlık için de e, endüstri öncesi seviyelere kadar hem bir yandan hayvan tüketerek hem de e, köysel ısınmayı ortadan kaldıracak iklim değişikliğini ortadan kaldıracak bir mucizevi çözümden bahsediyor. Fakat e, George Monbiot'un Ayrıntılı olarak yazdığı da şu oturup bakıldığı zaman mevcut şeylerde bilimsel dergilerde yani hakemli dergilerde işte Agricultural Systems dergisinde bu entansif rotasyonal dergisinde. E, Otlatma deneyen tekniğin yeniden e, üretme konusunda e, başarılı olduğunu gösteren bir kanıt olmadığını söylüyor. Bir de International Journal of Biodiversity vermiş örnek olarak bir başka eleştiri yazısında. Orada da bunun gerçekleşmekte olmadığını gösteren çok şey olduğunu söylüyor. Bir de Real Climate Or sitesinden de bu karbon emisyonlarının ee, endüstri öncesi seviyelerine ulaştırmasının e, bilimin e, tamamen e, dışında olduğu bilimsel bir açıklamasının makul açıklamasının olamayacağını falan söyledikleri gibi önemli bir şey var. Yani sonra kendisiyle de konuşmuş e, George Monbiot bir randevu alıp telefonla. E, mülakat yapmayı başarmış. Orada evet. hiçbir cevap alamadığını söylüyor kendi şeyine. Çünkü hiçbir yani ne yayınlarda ne de e, kendisinin bu o, web sitesinde ya da e, şeyde e, işte bu demin sözünü ettiğimiz TED mülakatında ya da şey diyelim konferansında e, hiçbir şeyin Bilimsel olarak kanıtladığını, kanıtladığını gösteren hiçbir şeye rastlamamış. Bir tek şey var diyor. Chris Gill diye birisinin bir bağımsız değerlendirmesinden bahsediyor diyor. O da e, Chris Gill'in kim olduğu ve herhangi bir makalesine de rastlanmamış. Yani bu Severy'nin kendisine destek olarak verdiği. Hatta bir e, mülakatında da bilimsel yöntemin hiçbir zaman herhangi bir şey keşfettiğine dair bir kanıt yoktur demiş Alan Savory. Yani yazıda şey deniyor bir yandan et yiyerek bir yandan da dünyayı kurtarmanın mümkün olduğunu gösteren bu mucizevi yöntem epey şüpheyle karşılamış. Ne evet, diyorsun? Doğru yani gerçekten de öyle abi. E, bütüncül yönetimi Alan Savory yaklaşık 1970'lerde başladı oturtmaya. Bu e, Süjü eğitimin temelini oluşturan bir takım ilkeler, daha doğrusu bulgular var. Bu bulguları kafasında ve e, önceki daha bir takım e, Fransız Andre Bouazennen, e, Andre Bouazennin e, hayvan sayısı değil, hayvanın ne kadar kaldığı önemlidir bulgusu. 1930'lardaki bulgusundan e, işte Güney Afrikalı e, şeyin e, devlet adamı e, John Smith galiba ismini yalnız söylemediysem şu anda onun bütün teorisine kadar birçok farklı bulguyu bir araya getirerek kendisinin de ortaya koyduğu bir takım başka teknik bulgularla o tutması 1970'ler 70'lerin sonuna doğru oluyor ve o zamandan Meryal'ın Seyri'nin e, bilim dünyasında çok ciddi bir e, e, rezistansla diyelim karşı karşıya olduğu gerçekten bilinen bir gerçek. Burada e, kendi adım Meryal'ın Seyri'yle tanışmış ve e, Uzun, uzun muhabbet etmişti bir insan olarak şunu söyleyebilirim ee, burada hani kendi geçmişinden kaynaklanan bir takım noktalar var ee, bilime bakış açısı, bilim dünyasına bakış açısı noktasında ama söylediklerine şöyle bir e, genel bir cevap vermem gerekirse Ömer abi e, bir defa şunu biliyoruz bilim e, ya da scientific method yani bilimsel yöntem değil mi? Evet. Ee, dediğimiz şey hani 18. yüzyıldan 18. yüzyıl ortasından bu yana gelişen sanayi devrimini falan ortaya çıkaran şeyin e, çok daha güçlü motorlar çok daha güçlü e, aletler buluşlara imza atmakla birlikte öte yandan e, ciddi bir e, giderek doğayı e, yönetmek diyelim veya doğayı idare etmek doğal ekosistemlerin idaresi konusunda e, ciddi anlamda çuvalladığını biliyoruz. Ve bu çuvallamanın sebebi sadece işte kapitalizm veya işte artan nüfus gibi e, kimi zaman e, yeşil sol veya sol kimi zaman e, maltusyan bir yaklaşımla ele alınıyor. Ama burada bilimsel yöntemin doğası itibariyle parçalara ayrıldığında anlam ifade etmeyen doğa gibi şeyleri anlamakta zorlandığı sonucuna rahatlıkla varabiliyoruz. E, mesela toprak. Toprak denen e, organizma bugün hakkında e, toprak hakkında bilinenler uzay hakkında bilinenlerden daha az. Yani toprak bilimcilerinin söylediği şey bu. E, toprakla ilgili ne zaman bir şey bulsak e, bilmediğimiz şeylerin e, sayısının, büyüklüğünün e, daha da arttığını fark ediyoruz. Yani her bulgu bilinmeyen şeyin çok daha fazla arttığını gösteriyor. E, şimdi burada George Bombayon'un yazısı üzerinden bir şey söyleyeyim. Aslında Monbio 1900 pardon 2000'lerin sonu 2010'ların sonunda yani bundan 1-2 sene önceki seslendirdiği bir belgeselle bütüncül yönetimin en önemli savunucularından biri haline geldi. Bilmiyorum kendisi farkında bulunan ama How Wolves Change Changes Rivers diye bir video var. 4 dakikalık. 1995'te Amerika'daki bu meşhur Yellowstone Parkı, milli parkı biliyorsunuz. Devasat evet. milli park. 1995'te buraya 70 yıllardan sonra yeniden kurtlar salınıyor. Evet. Ve George Monbi'ye bu 4 dakikalık videoda kendisinin seslendirdiği 4 dakikalık belgeselde o kurtların salındıktan sonra ekosistemdeki dengelerin nasıl değiştiğini ve ekosistem dengelerinin nasıl çok daha bereketli bir noktaya çok hızlı bir şekilde geldiğini Anlatıyor videoda. Evet, buna ilaveten ben de bir şey daha söyleyeyim. Üstelik de yeni bir kitap yazdı. Henüz okumadım ama üzerinde birkaç şey okuma fırsatım oldu. Feral diye yani yaban hayatının İngiltere gibi tamamen yok olmuş Britanya gibi ülkelerde bile yeniden filler de dahil gergedanlar da dahil yeniden oluşabileceğine dair tam da bu senin sözünü ettiğin noktada önemli çalışmaları da var. İşte o yüzden de Bunları yaptığı için de şimdi George Monbiot'un bu eleştirilerini e, büsbütün önemsiyorum. Çünkü yani evet. sonuç olarak pek çok e, yani baktığım bütün der, şeyde bu konuda çıkmış... ...Ellen yani Savery'nin tezleri konusunda çıkmış çok sayıda araştırmaya da e, okudum diyor. E, evet. Ve e, gerek deneysel gerekse de karşılaştırmalı araştırmalarda... Ampirik de, kanıtlarda Deneysel e, Çalışmalarda da çıkan sonuçlar Doğrulamıyor e, diyor e, Hatta hı hı. daha çok e, Saver'in kullandığı tekniklerin e, za, e, Faydadan çok Yarardan çok zarar getirdiğini Söyleyen önemli birçok makalede. de yani ba Bakalım e, mesela e, Çanakkale'de Ampirik e, kanıt elde <gülüyor> edebilecek misiniz? Yani bunun <gülüyor> hemen bir şey söyleyeyim. Ara. Çok az ben zaman kaldığı size... için ben de araya girmeye evet. çalışıyorum. Ben, evet. ben bitiriyor. Zamanımız azal O zaman çok hızlı onu da hemen Hı. anlatayım. Ee, şey, bu karbon meselesinde ama bir şey söylemek lazım. Ee, karbon, topraktaki karbon ölçümü meselesi şu anda yani bütün bu işi yapan bilim insanlarının da genelde kabul ettiği üzere son derece eksik bir yöntemle yapılıyor. Çünkü toprağın 30 santimi ölçülüyor. Yani bugün siz arazinizdeki herhangi bir karbon şey, toprağa gönderin karbon organik madde ne kadar var bunda diye 30 santimlik bir 30 ile 40 santimlik arası bir yerden numunayı gönderirler. E, halbuki e, aslında 3. yönetimle veya işte doğada olan diyelim e, yabancı hayatın olduğu yerde avcının ve otlayıcı, otlayan hayatın olduğu yerde karbon e, gömü, gömme işi yaklaşık 3 metrede olan bir şey. Bunda kanıtı e, bir e, çok yıllık e, mera otunu köklerini çıkardığınızda yaklaşık 2 metre uzunluğundadır kökleri, derinliğindedir. Bu 2 metrenin üzerine yaklaşık 1 metrede e, mantarlarla e, aktarımı koyarsanız 3 metreye kadar şey var. Dolayısıyla siz sadece 30 santim ölçüsünüzde ne kadar karbon görüntünüz hakkında yani %10'luk bir ölçüm yapmış oluyorsunuz en iyi ihtimalle. Çanakkale'de bunun biz uygulama şeyinden de bahsedelim hemen. Burada bir Eğitim de vereceğiz e, Ağustos'un 11'inden 23'üne kadar. E, 3 günlük bir giriş eğitimi hemen ardından da e, ileri düzey eğitim. E, AnadoluMera.com'da kayıtlar devam ediyor. Oradan e, isteyenler bakabilirler, ilgilenenler. Biz bu işe baş yılı 4 ay oldu. E, ve e, bir ilke gereği zaten. Biz bu işin sonuçlarını kendimiz görmeden... Kimseye de yapın diye tavsiye etmeyeceğiz demiştik <gülüyor> ve dört ayda görebileceğimiz konuştur hiçbir şeyimiz yoktu, umudumuz yoktu. Ama şu anda ben de ampirik data veremeyeceğim çünkü <gülüyor> serüven üstüne karşılaştığı sorun bu. Çiftçilerle yapılan bir şey bu ve çiftçilere nesnel bilimsel ölçüm yaptırmak çok zor bir işti çünkü zamanları yoktur, yöntemleri yoktur vesaire. Ama yine ampirik data var aslında. Sadece bunlar hakemli dergilerde yer almıyor. Bizim dört ayda gördüğümüz şey her perma kültürücünün e, ya da bahçe son herkesin çok isteyeceği bir şey. E, hiçbir insan emeği olan, sadece hayvanların hareketiyle, bütüncül yönetim yönetilmesiyle yaklaşık 40 dönümde toprak örtüsünü, toprağın e, yani örtülü olmalarını yüzde %95 95'e yaklaşık çıkardık. Peki. Bu şu demek, bu şu demek, bu toprakta erozyon olmayacak. Bir düşen yağmur damlası toprağın içine gömülecek, akıp sele dönüşmeyecek. Ve bu kış o e, toprak örtüsündeki üzerindeki o otlar, yatırılan otlar, parçalanan otlar koyunlar tarafından e, humusa dönüşerek gelecek yaz toprağın bereketini muhtemelen %0.1 oranında artacak bizim tahminimiz karbon miktarında. Peki çok teşekkürler ben... Durukan, Zaman kalmadı ama seneye siz bu işi biraz daha ilerlettikten sonra konuşuruz. Nasıl gidiyor bu işin ampirik kanıtları diye. Ama gerçekten bence çok önemli ve çok ilginç bir en azından mevzu konuşmaya devam edeceğiz. edeceğiz mevzu. Çok teşekkürler. teşekkürler. Ee, teşekkürler. Ee, Durukan Dudu Anadolu Meralarından ve Orman Evi Kollektifinden de ee, anadolumera.com'dan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Gece hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar.